Cenab-ı Hak yine diğer bir ayet-i kerimede, Hicr suresinde, ona şekil verdiğimde, insan şekil verdiğimde, malum diğer ayetlerde nasıl şekil verdiğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Lutfe, alaka, mudga, en güzel bir şekilde. Onu ruhumdan üflediğim zaman, Cenab-ı Hak kendisinden istidat veriyor, kendisini yaklaşmak için istidat veriyor. Meleklere diyor ki, siz hemen onun için secdeye kapanın, diyor. insan için secdeye kapanın, diyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmesini. Çünkü orada insanda Cenab-ı Hakk'ın nurunun tecellisi var, İstidatlar var. İnsan bu istidatlara, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu lütuflara Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmak için gayret ederse, ah seni takvim en güzel bir yaratılış haline geliyor. Yok eğer Allah'ın verdiği bu nimetleri körletirse, bu büyük nimetleri o zaman da insanlığa veda ediyor, esveli safili, yani altların altı veyahut da belhüm edal, diğer mahlukattan daha aşağı seviyeye düşüyor ve bir nankör olarak düşüyor. Allah'ın verdiği bu nimetlere bir nankör olmuş oluyor. Nasıl insan, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimetlere, şekilde en güzellik, ruhte en güzel istidatlar, buna nasıl kavuşacak? فَاَلْهَمَا فُجُورَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَا مَنْ زَكَّاهَا وَكَدْ ve وَمَنْ دَسَّاهَا Cenab-ı Hak insana fucuru ve takvayı yani nefsani arzular ve takva Allah'a yakınlık yani güzel istidatlar daima bir muharebe halinde, bir ilham halinde. Ve bu fucuru bertaraf edin. Takva'ya yaklaşanlar için ise Cenab-ı kat zekgâha, iç alemini temizleyen felaha erdi buyuruluyor. Hâ ve ve kathab memendessaha onu isyanı örten o nefsin isyanını örten mutlaka afüsrana uğramıştır. Yani o güzellikleri, o takvayı ziyan eden de hucura yönelende o da mutlaka afüsrana uğramıştır buyuruluyor. Bellası bir ağır bir imtihan içindeyiz. İki kapı arasında bir engelli koşudayız. Ana karnından bir dünyaya gel, bir kapıdan dünyaya geldik. Bir kapıdan da dünyadan çıkacağız. Ve hayat kısa, sonsuzluk karşısında çok kısa, zaman zaman metcezirler halinde, ruhani vasıflarla, zaman zaman da nefsani hallerle bir engelli bir koşu. Ve bu engeli bertaraf etme. Bunda kaynağı menfaatleneceğimiz bize en büyük yardımcı, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbet. E, o muhabbeti arttırabilme. Ona muhabbet, Allah'a muhabbet. Okunan Hucurat suresinde. Ona itaat, Allah'a itaat. Ona isyan, Allah'a isyansa dediğinde. Buna göre bütün beşeriyet için Peygamber Efendimiz varlığı bir muhabbet kaynağı. Bir, bir sığınak olmuş oluyor. Onun için bu kainatın yaratılış sebebi de hepimizin dünyaya gelişi, mevcudatın var olması da Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e sevgisi, muhabbeti. Cenab-ı Hak eğer beni seviyorsanız soruyor. Beni seviyorsanız diyor kullarına, Peygamber'e itaat edin buyuruyor. Allah da sizi affetsin, bağışlasın buyuruyor. Demek ki, ne kadar seviyoruz Cenab-ı Hakk'ı? Peygamber Efendimiz'in o 23 senede bir, bir hayatından muhabbetle misal almamız lazım. Heyecanla Güzel bir kulluk içine girmemiz zaruri. Peygamberimizden sonra, Peygamberimize en yakın bulunan zavat eshab -ı Kiram. Eshab-ı Kiram için en çok Peygamber Efendimiz'e muhabbet duyan Hülefah-i Raşidin oluyor. Yani dört halife oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu dört halife devrine, Hülefah-i Raşidin devrine en hayırlı devir olarak bildiriyor. 30 sene olduğunu bildiriyor. Benden sonra hilafet, yani efendimizin o tatbikatını devam ettiren devamı 30 sene olduğunu bildiriyor. 29 buçuk sene Hz. Ali'nin radıyallahu anhın hilafetiyle tamamlanıyor. Altı ayda Hz. Hasan radıyallahu anh bu şekilde 30 sene tamamlanıyor. Ondan sonra idarelerin zaman zaman hakkaniyet, zaman zaman da hakkaniyetten ayrılma olarak devam edeceği bildiriliyor. Bizim en çok hisse alacağımız ve muhabbet duyacağımız bu Hülefâ-i Raşidin olmalı. Hülefâ-i Raşidin'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbi beraberlikle beraber, sihri beraberliği de mevcuttur. Ebubekir Efendimiz de Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kayınpederidir. Fazlı Osman Radıyallahu Anhu Hazreti Ali Radıyallahu Anha da, efendimizin damadıdır. Bu dört alife üzerinde onların hali bizim için peygamberimizden sonra en güzel hikmeti bir numunedir. Geçen ay Ebbekir Efendimiz bu Altın Ulukluğun orta sayfasında acizane olarak anlatılmaya çalıştık. Onun muhabbetinden birkaç misal vermek istiyorum. Efendimizde olan onun münasebeti öyle bir durumdayım ki diyordu. Onun yanındayken bile bir hasret içindeyim diyordu Ebeker Efendimiz. Hatta bir abdest tazelemeye bile gidemiyorum buyuruyordu. Yani o kadar bir onda fayni olmuş durumda. Kur'an-ı Kerimde 2'nin ikincisi buyuruluyor. Yani birincisi Peygamber Efendimiz, ikincisi de Ebeker radıyallahu anh. Yine Sübhanutullah Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Kabri de efendimizin, efendimin en yakın olan Ebubekir efendimizin kabri. Hatta vefat edeceği gün Ayşe kızım diyor, bugün günlerden nedir diyor? Baba pazartesi diyor. Aman kızım diyor, bugün ben vefat edersem beni hemen Allah Resulü'nün yanına götürün buyuruyor. Nasıl Ebubekir efendimizin hayatı? sallallahu aleyhi ve sellem kalbimde ne varsa ilka ettim buyuruyor. Merhamet, şefkat, zirve. Bizim nasip alacağımız. Daha ziyade servetini köleleri azat etmek kullanırdı. O köleleri insanları zulümden kurtarmak. Demek ki bir müminin acıma vasfı, merhameti farik olması lazım. En üstün vasfı olması lazım. Hatta Ömer radiyallahu anh diyor, bakardım diyor Geceleri diyor, ben erzak dağıtırdım diyor. Kimse yokken, sokaklar boşken, kimse görmeden kapılarına erzak bırakırdım diyor. Bir gün baktım diyor, ama bir kadının evinin önünde erzak var. Ertesi gün tekrar aynı, tekrar tekrar aynı. Merak ettim diyor, kimdir bu, benden evvel gelip de bu erzağı bırakan. Baktım diyor, çalıların arasına gizlem diyor, halife Ebu Bekir radıyallahu anmış diyor. Yine halife olduğu zamanda yetim kızların hayvanlarının sütlerini sağardı. Herhalde dediler, artık halife oldu, işi çoktur. Gelip bu yetim kızların ineklerin sütlerini sağamaz. Yine diyor, baktık diyor, yine diyor, o gelip sütleri sağıyordu. Yani burada şu ihlas efendimizi taklit edebilmek. Cenab-ı Hak zaman içinde zaman ihsan ediyor. Yani demek ki ben şu işi yapamam, ben bu işi yapamam, vaktim dar, vaktim yok diye bir şey yok. Ki hudutlar ta Filistin'e kadar, Irak'a kadar, Kuzey Afrika'ya kadar uzan, devam elçiler gidip geliyordu. Hatta onu söylüyordu, ben dedi bu alifili hilafeti aldıktan sonra benim rahatım yok diyordu. Hep Ümmet-i Muhammed'in derdi içinde. Yine ilk hutbesinde ben senin en hayırlınız değilim. Fakat başında hilaf, halife olarak seçildim, eğer ben yanlış bir şey yaparsam, beni ikaz edin. Her şeyi, her haliyle bize önder, bize büyük numune Ebu Bekir radıyallahu anh. Bir de bu manevi yol, bir tarafı da onunla başlamış oluyor. O Sevir mağarasında olan üç günlük bir eğitimin neticesinde bu altın silselerinde ilk halkasını teşkil etmiş oluyor. Onun birkaç nasihatından birkaç şey okuyalım. E, hikmetli sözler. Ebu Bekir Efendimiz'in hikmetli sözlerine. Tabi bu Efendimiz'den bir akseden hikmetler onda mâkes buluyor. Buyuruyor ki Allah kulunun amelsiz sözünden razı olmaz. Bu tatbikat lazım. Yani bir nasihatçıysak, bir marufçıysak, bir muallimsek, bir hocaysak, bir öğretmensek, muhakkak söylediğimizin tatbikatı içinde bulunmak. Yine bu da çok büyük bir talimat. Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün ve unutma. Bir gün o söylediğin söz senin karşına çıkar. Kendini ıslah ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar bir numune olacak. Zira fasık bir insan dahi, bir e, hürmetkardır, şahsiyetli bir insana. Ebu Cehil bile bir gün geldi, bak Muhammed dedi, biz seninle beraber büyüdük dedi, senin el-emin es-sadık olduğuna biz kâniyiz dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. Senin getirdiğini istemiyoruz dedi. Yani bu kadar bir fasık, bir e, kafir bir insan bile, bir şahsiyete olan hayranlığını bildiriyor. Kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar. Bir de bir ölçü veriyor. Dört kimse Allah'a yakın kullardandır. Bizde bu ne kadar var? Hep bunlar kendimizi bir kıyas edeceğimiz durumlar. Mizan edeceğimiz durumlar. Tövbe eden kişi gördüğü zaman sevinen mümin. Bir kişiyi görün, tövbe ediyor, seviniyorsun ki Allah bunu inşallah tövbe ediyor, affeder diye. Senin sevinci, bu salih bu kul diyor. Ebbekir radıyallahu anh. İkincisi, günahkarların affı için Rabbine yalvaran. Kendisi için değil, günahkarlar için yalvaran. Ne kadar bir acıma, ne kadar bir merhamet. Yani her şeyin membağında merhamet, şefkat var. En mühim tahsil, kalbin acımasını bilmesi. Merhamet tahsili. Siz merhametli olun ki gökyüzündekiler size merhametli olsun buyuruluyor. Merhamet nerede oluyor? Evet evlatlar olacak, halka halka gidecek. Fakat bu evlattaki merhamet ve şefkat o diğer mahlukatta da var, hayvanlarda da var. İşte esas merhamet ta ötelere giden bütün mahlukatı kaplayan, bütün mahlukatı şamil bir merhamet. Burada günahkarların affı için yalvaran kişi buyuruyor. Dördüncüsü din kardeşine gıyabında dua eden kişi. Fakat bugün dünyada çok zor durumda din kardeşlerimiz var, zor durumda evlatlarımız var, zor durumda binbir türlü mücadele giden, vatan müdafaasına giden asker evlatlarımız var. Hep onları dua etmemiz lazım. Dördünün kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmetli bulunan. Sen muhtaçsın fakat senden daha muhtacı var. Kendinin ihtiyacını kesiyorsun, o, o muhtaçı veriyorsun. Bu salih kuldur buyuruyor. Ebbekir radıyallahu anh. Yani menfaatlerden sıyrılma, bütün gayreti Allah rızasına endeksleme, istikametlendirme. Tabi biz Ebbekir Efendimiz'i Anlamamız kendi anca seviyemize göredir. Onu Ebbekir Efendimiz'in tam manasını anlayabilen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i insanlar içinde de en iyi anlayan Ebbekir radıyallahu Anhtır.